Açık radyodayız yol geçen e, yoluna yola çıktı diyelim e, ben tek başıma e, yoldayım umarım e, evrim altıyla da birazdan yollarımız kesişecek. O, o da yoldaymış ama ayrı yollardayız evet e, son zamanlarda telefonuma sık sık uyarı geliyor. Ve daha doğrusu e, telefon akıllı telefonlar bizleri durmadan uyarıyor uyarıyor şöyle depolama alanı tükeniyor bazı sistem fonksiyonları çalışmayabilir önemli bir uyarı gerçekten e, Belleğimizi tıka basa e, doldurursak hakikaten e, sistem fonksiyonlarımız e, bozulabiliyor e, acaba diye düşünmeden edemiyorum depolama alanımız çoktan tükenmiş olabilir mi? Belki e, tamamen tükendi farkında değiliz. Hayatlarımıza durmadan müdahale ediyorlar ve biz en hayati fonksiyonlarımızı bile yerine getiremiyoruz. Evet sistem fonksiyonları çalışmıyor gerçekten. Hayati olanı bir kenara bırakıyoruz ve e, tepki vermiyoruz. Daha doğrusu tam da hayati olan zaten... ...tepki verir... ...her şeye uyarana tepki verir... ...fakat bizim... ...tepki verme özelliğimiz... ...çalışmıyor... ...yani sistem fonksiyonlarımız... ...arızalanmış demek ki... ...yani doğaya baktığımızda... ...doğada hiçbir varlık... ...asla... ...cismi kadar yer kaplamaz... ...kendi kudretlerince... ...bitki olsun, hayvan olsun... ...kendi kudretince... ...yayılır mekan içinde... Ama biz bırakın mekan yaratmayı, yaratılmış mekanları bile koruyamadık. Kamusal alanlardan geri çekilirken içimize, kabuğumuzun içine kapandık ve büzüle büzüle cismimizin kapladığı yeri bile yitiriyoruz. Neredeyse iki boyutlu yassı varlıklara dönüştük. Yine e, doğaya baktığımızda sürekli e, canlılar bizim gibi... Açmazlarla karşılaşıyorlar ama kendi kudretlerine güveniyor ve karşılaştıkları açmazı sorunu çözüyorlar. Ama biz açmazla karşılaştığımızda tıpkı tragedyalarda olduğu gibi yukarıdan indirilecek makine tanrılardan medet umuyoruz. Demek ki depolama alanımız tükenmiş ve... ...bazı sistem fonksiyonlarımız... ...çalışmıyor... ...peki... Ee, ...ve ee, ne yapmamız... ...gerekiyor... ...yani canlılığa özgü fonksiyonlarımızı yitirdik... ...hayati fonksiyonlarımızı... ...yitirdik... ...ne yapmamız gerekiyor... ...akıllı telefonlarımız bizi sık sık uyarıyordu... Ne diyorlar depolama alanı tükeniyor ve çözümünü de e, vermişler hemen söylüyorlar zaten bize depolama alanını boşaltmak için ön alınmış dosyalar kalan dosyalar ve reklam dosyaları gibi gereksiz verileri silin. Evet madem telefonunuz çok akıllı biz de sözünü dinleyelim ve gereksiz dosyaları silelim. Sistem fonksiyonlarımızın yeniden çalışması için kendimizi gereksiz verilerden arındırmamız gerekiyormuş. Bunu telefonlarımız bize söylüyor. Belleğimiz gereksiz şeylerle hakikaten o kadar dolu ki boşluğumuzu yitirdik. Ne zihinsel ne de bedensel olarak hareket edebiliyoruz. Telefonumuz ne diyordu? Reklam dosyaları gibi. Hiç durmayın. Hayatınızdan... E, bu tür dosyaları silin, atın. E, sonra Matrix filmindeki gibi her plugin olduğumuzda yani bağlandığımızda bize yüklenen dosyalar var. Ekranları her bağlandığımızda içimize hayati e, fonksiyonlarımızı bloke eden dosyalar boca ediyorlar. Hiç tereddüt etmeden silmemiz gerekiyor bunları da. Silelim hepsini yine telefonumuzun uyarısını dinleyip ve e, fişi çekelim gereksiz veri girişini engelleyelim gereksiz verilerle e, boğuldukça sesimiz çıkmıyor ses fonksiyonlarımızı bile yitirdik depolarımız depo alanımız e, tıka basa dolu olduğu için. Ama baksanıza e, öte yandan mega makina nasıl da tıkır tıkır işliyor. Makine belleğimizi gereksiz verilerle doldurarak çalışıyor ve biz hayati fonksiyonlarımızı yitirdikçe makine güçleniyor. Telefonlarınız bazı sistem fonksiyonları çalışmayabilir derken elbette sizin hayati fonksiyonlarınızı düşündüğü falan yok. Kendini düşünüyor ve bağlı olduğu mega makineyi. Hepimiz makinenin protezleriyiz. Telefonun belleği dolarsa mega makine aksayacak. Bağlanamazsanız ıskartaya çıkacak. Connecting people sloganına da aldırmayın, aldırmayın gerçekten. Yani birbirimize bağlandığımız falan yok. Doğrudan e, makineye bağlanıyoruz. Arada birbirimize bağlansak da ...aramızda hep e, makine oluyor. Tüm ilişkilerimizi... ...o dolayımlıyor. Ee, o, o yüzden... ...ilişkilerimizi makine üzerinden... ...dolayımladıkça da... ...canlılığa özgü tüm fonksiyonlarımızı... ...yitirdik. Ve çoğumuz bunun farkında... ...ve e, bunu nereden... ...biliyoruz? Sanal alemdeki... E, ...Baudrillard'ın... simülasyon eleştirini paylaşanlardan... ...biliyoruz. Ama... Yine de sanal alemden vazgeçemiyoruz. Evet e, sanal alemden vazgeçemiyoruz ve yolumuz bu e, evrim altıyla kesişti. Hoş geldin evrim. Evet programımız e, yol e, geçendi. Ve dört yol ağızlarındaki ayaküstü sohbetler alt başlığını taşıyordu. Ben tek başıma sohbete e, başladım. Çünkü Evrim'le yolumuz kesişmemişti. Şimdi stüdyoda kesiştik ve e, birlikte e, yürümeye başlayacağız. Evet Evrim, geciktin <gülüyor> Evet. hemen bir şey yapayım sana. Yolda olmak nasıl bir şey? ...yedi dakikayla geciktim... ...üzerime koca bir İtalyan lisesi döküldü... Ee, ...öyle söyleyeyim... ...öğrenciler okuldan çıkmış... ...hemen fırsatı kaçırmasaydın... ...ayaküstü e, sohbetlere gidiyseydin... <gülüyor> ...televizyona da gözüm takıldı... ...öğrenci andı tartışılıyor... ...malum... ...ben de... Evet, ...ben de bir e, telefonlarımızdaki... ...uyarıyla başladım... ...hemen hemen herkese biliyorsun... ...telefonda uyarı geliyor... ...depolama alanı tükeniyor... E, ...silmezseniz... E, gereksiz verilerinizi... ...ya da dosyalarınızı... E, ...bir süre sonra diyor... ...sistem fonksiyonları çalışmayabilir... T ...tüm telefonlara geliyor... ...çok akıllı telefonumuz... ...ve acaba diye ben bir soruyla başladım programa... ...gerçekten... E, ...bizim depolama alanımız doldu mu... ...çünkü... ...sistem fonksiyonlarımız... ...yani hayati sistem fonksiyonlarımız... ...çalışmıyor çünkü... ...canlılık e, belirt özelliğinin bir özelliği de tepki vermesi canlıların. Doğadaki her canlı uyarana karşı bir tepki veriyor. Bu tepkiler farklı uyaranlara farklı olabilir fakat canlının temel özelliği... ...fakat bir bakıyoruz ki hakikaten bizim artık tepkisiz hale geldik... E, ...ve tüm hayati fonksiyonlarımız e, çalışmıyor ve biz e, sesimizi bile çıkaramıyoruz... ...çünkü ses fonksiyonlarımız da çalışmıyor... Ee, ve telefonlar çok akıllı madem. Ben de dedim onların sözünü dinleyelim ve e, silmeye başlayalım gereksiz dosyaları. Bize şöyle diyor işte e, ön gereksiz dosyaları, reklamlar gibi diyor e, telefon. E, aklı hemen silmeye başladım. E, onları atalım. Daha sonra e, ekranlara bağlandıkça yine bize gereksiz ve hayatımızı, hayati fonksiyonlarımızı blokeyden... Dosyalar hemen bize zaten boca ediliyor değil mi? Dolayısıyla bunları da hayatımızdan çıkaralım ama bir taraftan da fişi çekelim veri girişini de engelleyelim. Evet. Ve gerçekten hayata ancak böyle dönebiliriz. Hayati fonksiyonlarımız yeniden çalışmaya başlayabilir. Aksi takdirde hakikaten tıka basa dolu belleğimiz ıvır zıvırla ne zihinsel ne de düşünsel, bedensel hareket. ...edemiyoruz ve tepki veremiyoruz. Telefonlarla ilişkimiz... ...insanlarla ilişkimizi çok... E, ...düşündürücü şekilde... ...etkiliyor. Hayatta... ...titreşime aldığımız ilişkiler var. Hayatta... ...sık kullanılanlara eklediğimiz... ...kişiler var. Hayatta... E, ...mesajlarını görmezden... ...geldiğimiz e, bir takım... E, ...abilerimiz, ablalarımız var. Değil mi? Hı -hı. Sonra sürekli söyledikleri şeylere emin misiniz yanıtını otomatikman verdiğimiz insanlar var. Belki onun dışında dediğin gibi depolama alanlarından kuşku duyduğumuz e, dostlarımız var. Neyi depoluyorlar, neyi repoluyorlar? <gülüyor> <gülüyor> o konuda sıkıntı çekiyoruz. Güncelleme sorunu yaşadığımız dostluklarımız var. Güncelleme yapamıyoruz, değil mi? <gülüyor> yani <gülüyor> Nerelerdeydin ya diyoruz ama hatırlamıyor son sürümün yani dostum. Es, hala eski sürümle hayatta kalmaya evet. çalışanlar da var değil mi? <gülüyor> sürüm sürüm sürünüyoruz aslında Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Ee, o, o yüzden neredeyse bir metafor oldu bizim için telefonlar. Yani tüm o telefonun dili daha doğrusu bilgisayarların dili. Evet. Ee, bir de, Tam de niye, da... niye ikinci el diyorlar? Aslında ikinci kulak demek. Daha doğru değil mi? <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Özellikle telefon için bu olsa gerek. Yani evet. çünkü bir kulak ve de e, ve de ağız vazifesi de görüyor. Ya da ikinci ağız ne kadar itici <gülüyor> değil. Ay <mi? gülüyor> ikinci ağızdan duymak var ama değil mi? Var. Evet. Ama ik ikinci kulaktan işittim diyemiyoruz. Evet doğru. Evet. Ama te evet. Ee, i̇stersen. Sen, sen geldin hemen zaten Çıkınımdakileri mi? Hemen, e, hemen hemen şeyle geldin zaten biraz koştur koştur geldin. E, dolayısıyla biz program öncesinde biz seninle bir karşılaşıp hani bir Doğru, soluklanmadık. Evet. Ne ile geldin? Malum geçen hafta e, Kadın Müzeleri Konferansını gündeme taşımıştık. O konferans neticelendi. Ve o konferansın e, meyveleri Büyük ihtimalle sosyal medyaya ya da kendi internet adresine şimdiden düşmüştür. İstanbul Kadın Müzesi diye e, internette arama yaptığınızda bu konuyla ilgili son haberleri e, takip etmeniz işten değil. Bunun yanı sıra geçen hafta Orhan Cem Çetin'in e, bir sergisi var. Onu ziyaret ettim. E, evin Sanat Galerisi'nde bedava Gergedan isimli. Kitabıyla da fil yayınlarından tekrar aramızda olan Orhan Çetin bir sergi açtı. Sevgili Eda Yiğit'in küratörlüğünde sahne arkası serginin ismi. Orhan Çetin imajın kimliğiyle ve kimliğin yarattığı imajlarla oynamayı ve bunları mesele etmeyi çok seven bir akademisyen ve sanatçı diyebiliriz. Eda Yiğit'in müthiş bir metni var. Sahne arkasını öne taşıyan. E, burada mesela şunu söylüyor. Oyunun kurallarından bir diğeri estetiği ve temsil yöntemlerini dönüştürmek. E, ölçeği değiştirerek hayatın içindeki farklı ritimleri e, birbirine eşlik edecek şekilde kurgulamak ve gör, görünmeyeni fotoğrafın teknik imkanlarıyla görünür kılabilmek. İşte Orhan Cem Çetin, fotoğraf alfabesiyle oyununu sahnelerken geliştirdiği yöntemler, yöntemlerle tesadüflerin evrenini kavradığını gösteriyor diyor. Yani bizim geçen haftada hı hı. rastlantıya biraz övgü düzdüğümüz evet. bir programdı. Evet. Rastlantı ve fotoğraf değil mi? Çok enteresan iki arkadaş. Hı hı. Bir taraftan e, fotoğraf Fiyan çekme eylemi yine konuşmuştuk hakikaten artık o kadar o kadar yaygınlaştı ki şöyle bir şöyle bir sıkıntımız var biz aslında herkesin telefonu var ve herkes durmadan imge üretiyor ve bir taraftan da kaçan anı yakalamak için müthiş bir çaba gösteriyoruz gibi geliyor bana yani. An hakikaten hızlı e, kaçıyor ve o, ha, o e, yaşamın her anını neredeyse fotoğrafla kalıcı kılmaya yönelik bir de çabamız olduğunu görüyoruz. Sanki hayatın anlarını yakalayarak aslında hayatı bir tür yüceltme gibi gözüküyor fakat tam tersi. Aslında bu kadar çök fotoğraf çekiliyor ve bu fotoğraflar depolanıyor ve bir süre sonra da yine telefondan gelen uyarı doğrultusunda silmek zorunda kalıyoruz. Yani aslında bir, bir bakıma biz imgelerin, anların imgelerinin telefonlarımız çöplüğüne dönüşüyor. Yani anı yakalamak için, anı yaşamayı kaçırıyoruz. Ya da anı, anı yakalayalım derken o, o anı. Yani o e, yaşamsal hayati anı yani bizi hayatla e, buluşturan o anı dolayısıyla an e, yakalamak imge üretmek yani bir fotoğrafçının e, meselesi olan şey bugün gündelik hayatta sıradanlaşmış aslında. Fakat hayat kaçıyor bir taraftan da. Hayatın anlarını yakalayalım diye. Müthiş hayatı değersizleştiren bir e, çaba olduğunu görüyorum. Bu arada senin e, gezdin Orhan Cem Çetin'in sergisiyle il, il, ilgili olarak hani imgeleri dönüştürdüğünü, değiştirdiğini... Bir tür e, çevirmen gibi davranıyor. davranıyor. Evet. O da il, ilginç çünkü şöyle bir şey var. Zaten tam bir small locker. Çünkü Smuldakir nedir? Tam da bu Delöz'ün sözünü etti. Platon'un hiç sevmediği imgelerdir bunlar. E, Platon ikonları sever, kopyalarını sever. Çünkü idealle bağlantıyı koruyan şeylerdir. Fakat artık bu ikon yani idealin özü ideal olan e, kopyalardır. Fakat ideal olanla... İlişkisini yitirdikçe, imge durmadan çoğaldıkça bir tür simülakra doğru kayıyorsunuz. Artık özü falan yok bunların. Sadece imgelerin birbiri üzerinden farklılaştığı bir durumda buluyoruz kendimizi. Yani, Metin, e... Metinlerin ürettiği ve potansiyelindeki... <gülüyor> ...imgeleri de araştırma konusu eden bir yönü var... ...Orhan Cemçit'in. Öyle ki sergisinde 97 yılından beri başladığı bir seri de... ...birkaç parçayla teşhir ediliyor. El yazısıyla böyle fotoğraflar yok isimli bir seri bu. Çeşitli temalar var. Mesela anne ve bebek ya da cengalı otoportre... ...veya sahipsiz ayakkabılar. Kendisi bir fotoğraf sergisinde metin sergiliyor. Dolayısıyla bu metnin izleyici Hı. üzerinde ürettiği imgeyi sergiliyor. Harika. Ee... Çünkü metin de bir görsel aslında. Yani genellikle biz ikiye ayırıyoruz ya. Hani görsel e, ve text diye yani hani metin diye fakat e, çok güzel hani sanatçı burada metni de bir görsel e, şeye getirmiş. Aslında görselliğini gösteriyor bize metnin. Kaçırdığımız, ıskaladığımız bir şey. Ve sergiye tekrar geri dönersek türlü seriler üstünde çalışıyor. Müthiş bir bilim adamı tarafsızlığı ve soğukkanlılığıyla sınır tanımayan bitkiler... antikopetik bir şekilde tasavvur edilmiş ya da e, e, dijitize bir şekilde önümüze çıkarılıyor. Veya çeşitli kalıntılar, kent kalıntıları e, çağdaş birer fosil gibi e, yansıtılıyor... Ee, ...bunun yanı sıra çok e, kültürlü bir bakış var. Şeylere bakışında birden fazla dili, birden fazla ifadeyi gözetiyor. Hı hı. E, ticari imajla, gayri ticari imajı araştırma konusu ediyor. Hı hı. Suretle asılın peşine hı hı. düşüyor. Ve bu iki arada bir deredeliğin e, aslında hem nimetlerini hem de e, bir şekilde sivilcelerini patlatıyor diyelim. Nimetlerini göz önünde tutarken hem de sivilcelerini patlatıyor diyelim. Bu vesileyle e, çok e, özel bir e, anons da yapmak doğru olacak. E, evin Sanat Galerisi'ne büyük emeği geçen sevgili Evin Hanım da e, buradan e, acil şifalar dileyelim. Kendisi tedavisini sürdürüyor. E, kendisine merhaba diyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim. E, ben tekrar Orhan Cem e, Çetin'in Sahne arkası e, sergisindeki e, görsellerine dönmek istiyorum. Hemen e, bakınca e, özellikle Orhan Cemçet'in yapay yani e, ve doğal e, nesneleri ayrımsız aslında e, yan yana getirdiğini görüyoruz. Bir kere artefak olan ile faktı e, benzer şekilde e, kullanmış. Yani daha doğrusu e, bitki fotoğraflarına, görsellerine baktığımızda benim hemen aklıma gelen bilimsel e, katalog, Hans, a, evet. kataloglama yöntemleri botanikçilerin e, işte çizilir ve altına da latincesi yani bir nominal adı yazılır. E, evet tam botanik kitaplarında. Köken bilimci bir şekilde değil Evet mi? evet. Yani sınıflandırma, klasifikasyon Hı -hı. Ya, yapılırken hakikaten önce nesne, doğal nesne çizilir ve türün ayrımını e, belirtecek bir çizim olur bu Genellikle türe özgü özellikler özellikle belirtilir. Yine benzer bir botanik kitaplarındaki çizimleri andıran ama bir fotoğrafla karşılaşıyoruz. Ve altında da yine şey var. Yani bilimsel ismi var. Yine bu doğal nesneler sınıflandırma yöntemi. E bu sefer yapay nesnelerle benzer şekilde kullanmış. Yani işte kola kutusu, pet şişe ya da... Sigara paketi gibi, ayakkabı gibi. Dolayısıyla yine e, bir tür e, yapay ve doğal nesnelerin sınıflandırmasının iç içe e, geçtiği bir sergi gibi... ...ilk bakışta kataloğa bakınca e, böyle okumak geldi içimde. Hı -hı. Bir müzik Peki. arası verebiliriz. Sizler, Peki, şey birazcık kulaklarımızı dinlendirelim. Evet. E, Türkçe, hemen. Türkçesiyle... E, Bilmiyorum Feryal'e neyi çalacağımızı ama ben İbiano'sta daha ben, bunu önce seninkini çalalım o zaman. Aa biz, tabii sen geç gelince ben Feryal'den müzikleri <gülüyor> e, hazırl on e, yardımını istedim ve o da bana DRH diye bir e, Fransız caz e, grubu var. Ben onu seçtim. Eyvallah. Onu ben dinleyelim. seçmediğini düşünerek panikleyerek e, bir <gülüyor> B planı yürüttüm. Bence, önce seninkini dinleyelim. Tamam Hadi o bakalım. zaman DRH DRH Aş'tan ilk parça, birinci parçamız Rift... Evet herkese merhabalar yeniden. Orhan Cemçetin'i konuşuyorduk. Bedava Gergedan isimli kitabının yeni baskısı Fil Yayınlarından yapıldı. Ayrıca kendisinin evin sanat galerisinde Bebek'te süren bir sergisi var. İsmi Sahne Arkası Backstage. E, Küratörü de Eda Yiğit. E, bu kitabın çok ilginç bir özelliği var. Orhan Cemçetin büyük bir e, alçakgönüllülükle kitabı kendine ithaf etmiş. Ee, onu söyleyelim en başta. Ee, ve kullanım kılavuzunda şöyle uyarılar var. Kitabın içinden bir A4'e yakın sayfa çıkıyor. Ve şöyle diyor. Dikkat, kitaptaki metinlerin çoğunun başında okuma hızını belirten işaretler var. Bu kılavuzun amacı bu işaretlerin nasıl yorumlanacağını öğretmek. Kitaptan en iyi sonucu almak için lütfen metinleri belirtilen hızda okuyun. Aa, bir otoyol yapmış galiba evet. değil mi? Trafik e, hızını da o belirliyor. Harga otoyolu yapmış değil mi? E, fakat otoyolda ben hiç e, şey yapmak istemiyorum, yolculuk etmek istemiyorum. Hı -hı. Daha çok e, şeritleri olmayan e, kırlarda koşmak <gülüyor> istiyorum ve hızımı da ben belirleyeyim yani. Abi, biraz tuhaf geldi bana yani e, hızı belirleyen e, biraz bir otorite gibi. Evet, ve bunları da infografik bir şekilde betimlemiş ee, ya da font mu diyelim bunlara ya da günümüz tabiriyle emotikon mu ona benzer şeylerle Hı -hı. mesela normal okumanın karşılığında Mona Lisa tablosunu çağrıştırır bir grafik var. ikinci yavaş okumada bir çuval e, dolar görünüyor. Üçüncüsünde ise zannederim bir biber var ya da bir tür e, şemsiye. öyle bir ...görsel algılıyorum... Ee, ...bu kitabın arkasında da... ...yine çok de değerli bir metin... ...kalemi alıyor Orhan Cemçetin... ...kendini de O.C.Ç diye kodlamış... ...bedava gergedanı ...hep baştan sona, sondan başa... ...ya da ortadan iki yana doğru... ...okunacak bir kitap olarak düşündüm... ...bir derleme gibi görünüyor... ...farklı tarihlerde, farklı mecralarda... ...görülmüş, parça parça... ...adeta bütünlükten yoksun malzemeler... ...ama hayır... Eğer bedava gergeden için bunları söyleyebilirsek aynısını hayat içinde söylememiz gerekir. Oysa bu kitabın içindeki her şey aynı hayata, aynı kişiye dair. Kitabı oluşturan bin bir parça bugüne dek farklı zamanlarda, farklı koordinatlarda görülmüş da, onlar her zaman aynı kafanın içinde, yan yana ve daima bedava gergeden başlığının altındaydılar. Hala da öyleler demiş kendileri. E bu bir taraftan da bizim zaten bugünkü varoluşumuza da ışık tutuyor. Hakikaten yamalı bohça gibi parçalardan oluşuyoruz. Bu parçalar sadece görsel parçalar değil. Yine metin, virgül koyayım mı? Metin parçaları. Amalı bohça da diyebiliriz belki. Evet. Her şeye bir amamız var. Evet, evet. Evet, yani, sürekli. E, dolayısıyla hani, e, pa bu parçalı hayat içinde tabii ki parçaları istediğiniz gibi düzenleyerek ...kendinize resim yapabilirsiniz... ...yapbozlar yapabilirsiniz... ...o yapbozları tekrar bozup tekrar yapabilirsiniz... ...böyle bir şansımız var... ...şeye de dikkat ettin mi... ...oyuncakçılara, kırtasiyecilere... ...Türkiye'de çok azımsanmayacak... ...çok ciddi bir e, puzzle... ...yapboz evet, evet. e, yap şeyi boz. var... ...merakı ve endüstrisi hmm. var... ...neredeyse bir tür... E, ...referandum falan tabii, tabii. yapılabilir... ...yani en çok satan puzzle'lar... Hmm. ...değil mi? Hmm. En çok satan. Fakat, Puzzle yapmayı çocuklar sevmiyorlar ben çocuklarla konuştum puzzle yapmak çok sıkıcı geliyor onlara onların tercih ettiği legolar genellikle bunları yetişkinler bu puzzle yapıyor ve yetişkinlik tam da bu katılaşmanın yerli yurtlu olmanın tavrı aslında puzzle yani her şey yerli yurtludur puzzle'da. Bütün bir resim vardır. Bu resim size verilmiştir ve her parçanın belli bir yeri vardır ve o iğre ait olan parçaları yerleştirip e, bildiğimiz resmi yeniden ortaya çıkarmak isteriz. Çocuk buna tahammül edemez. Benim çok e, dinleyicilerimizin de belki rahatsız olabileceği yorumumsa şu. O beğendiği tabloyla e, özdeşleşerek hı hı. ve onunla geçirdiği oluşum vakti üzerinden ve onu bitirmenin onun o pürtüklü yüzeyine dokunmanın, yağlı boyayı andırır pürtüklü yüzeyine dokunmanın hazzıyla onu evine asmak ve bunu ben yaptım deyip e, özdeşleşmek. E, tabii. Tabii, aslında bir tür şey yani tekrar var puzzle'da. Çünkü, Resmin içinden geçiyor. Evet yani. içinden geçiyor ve evet yeniden aynı resmi yeniden üretiyor. Ee, şöyle bir sıkıntı var orada yani yetişkinlerin neden tercih ettikleriyle. Yetişkinler yerleşik zaten yani her o kadar düzene ve kurala o kadar hakikaten biçimlenmişler ki zaten kendileri de büyük bir puzzle'ın yeri ve işlevi belli bir parçası işte herkes bir yerde çalışıyor bir başka herkes bir başka yerde fakat çocuk gerçekten tam bir göçebe sürekli hareket ediyor ve olmadık biçimler yaratmak istiyor ki. Lego buna imkan veriyor Lego parçalarını istediğin gibi par yan yana getirerek e, bir süre sonra kendi e, biçimini yaratabilirsin Ama puzzle'da kendi biçimini yaratman söz konusu değil Orada dayatılmış bir resim var Sen o resmi yeniden üretmek için evet senin dediğin nedenlerle olabilir e, Ve e, hoşuna gidiyor yetişkinlerin Vallahi ne yalan söyleyeyim reklama girecek mi girmeyecek mi bilmiyorum ama <gülüyor> Ben şeyi gördüm param yetmedi alamadım. Guggenheim Müzesi'nin hmm. Legosu var. Yani Frank Lloyd Wright'ın Guggenheim Müzesi'nin Legosunu yapmış adamlar. E onun reprodüksiyonu var. Hiç, hiç Lego olarak a, e, yapmasa. Lego mu diyorsun? Pardon puzzle mı? Lego. Aa, harika. Fakat e, Lego'nun da bir konsepti, bir teması var biliyorum. Fakat mimarlık serisi yapmışlar. Evet, Lebe. evet, evet harika. Hı. Ama çocuklar şunu yapıyor. Bir süre sonra o parçaları evet. birer tuğla gibi kullanarak e, kendi yapılarını oluşturmaya başlıyorlar. O çünkü o tema, e, verilen konu da e, sıkıcı onlar için. Hep aynı şeyi üretmek istemiyorlar. Şeyi Hay düşünmüş... Hayal gücüne çok daha hitap eden bir şey Lego. Şeyi de hep düşünmüşümdür şimdi. Çok ciddi de bir petrole dayalı e, plastik üretimi olduğu için dünyada oyuncakta, hmm. kırtasiyede veya pek çok hmm. De, uh -huh. e, şu an üstünde konuştuğumuz mikrofonda bile e, bunun mesela Lego'nun dünya e, ekolojisine ne kadar zararı var, onu da merak etmiyor değilim. Doğru, Tonlarca seriyoruz. plastikten söz ediyoruz. Ama bir taraftan şöyle bir şey. ...diyebilirler sana biz bizim atık plastikten yapıyoruz. Keza Lego nezdinde... <gülüyor> dünya oyuncak sektörünün neredeyse yüzde değil mi? 60-70'i plastik. Menkül. Ama Lego şöyle bir çevreci tavır tutunabilir. Yani ben uyduruyorum hani atık plastikten tabii, tabii. yeniden onları dolaşıma sok ...suzundan evet. söz edebilir ve böylece... ...çevreci de olabilir yani. Evet. Çünkü çoğunlukla böyle değil mi? Ortada bir... bir ...atık var durmadan bu el değiştiriyor. Ama herkes de bu atığın... ...el değiştirmesi üzerinden kendilerine... ...çevreci ee, ne deniyordu? Şeyle barışık, friendly... ...ekolojik... <gülüyor> Eco-friendly Eco Eco -friendly deniyor evet. ama... ...hep atı döndürüp duruyoruz yani. <gülüyor> yani evet... ...böyle bir çelişik şeyler. Oyuncak çok ciddi... ...meslek yani şimdi... Oyuncak deyip geçmemek lazım. Tabi tabi. Oyuncak. Geçen ya. gün okudun değil mi o haberi? Ee, Türkiye'de bir müze galiba Adana mı bilmiyorum. Hı hı. Ee, sanırım. Ee, bir yarış atı. Daha doğrusu savaş atı arabası minyatürü. Hı hı. Ve şey bulamıyor kendini. Teşhir edilecek, kendini duyuracak mecra bulamıyor. Hı hı. O kadar güzel bir keşif ki, o kadar pedagojik bir keşif ki. ...müze üzerinden... ...arkeoloji dünyası... ...biz bunu dünyaya nasıl ilan ederiz... ...bu nasıl olur da dünyanın en eski oyuncu Oyunca. olarak... biliyorum evet. e, ...lanse edilemez... ...bu yönde bir haber okumuştum... Evet, geçen evet. Yani, ...ama e, ne yazık şimdi işte müze ...topraktan, ya Adana, kilden yapılmış hı. bir... ...çocuk oyuncağı değil mi... Hı. ...bir ara, araba... Hı. ...bu şeydeki gibi Ben Hur filmindeki hı hı. arabalar var ya... Hı hı. O, onun gibi. ...çok ilginç... ...yani oyun, oyuncak... E, ...çok yani... ...insanlığın aslında... Ee, yani var olduğundan beri sürekli e, içinde olduğu oyun sürekli zaten oyunculu bir varoluş tarzı var insanda. Cinsel kimliğin oluşumunda. Tabii tabii hepsinde değil var ama e oyuncak da yine. E, Sosyal kimliğin oluşumunda. Tabii tabii iyi. geleneksel toplumlara baktığımızda yetişkinler de oyunca oyuncaklarla oynadığını görüyoruz aslında bu geleneksel evet. bir. Fakat daha sonra şey, sanki. Telefonlarımız oyun... işte. <gülüyor> Biz tabii çok ciddiyiz ya oyuncağı terk ettik ama elimizde. Ee, hem de e, bizi e, yakalayan elimizden yakalayan bizi kendisine bağlı kılan bir oyuncağımız var felaket bir oyuncak yani kalkıp şimdi cep, cep telefonunu nasıl kullandığımızı Lacanian ve Freudian bir şekilde girecek olursak bence hiç çıkamayız işin hiç içinden. Hiç girmeyelim Seanslarca çıkmayalım. Seanslarca sürer. Peki. Se bence S o zaman radyo gayet açık radyo olarak değiştirmek <gülüyor> gerekebilir Bu konuda da. Açıklığında e tonu var biliyorsun. Açıklığında to tonu var. Tonu var yani çok açık var. Evet. Daha biraz hani e yarı e açık ya da tam koyu da olabilir. Koyu açık diye de bir evet. e bir açıklık e tonu olabilir belki bence koyu açıklık. Bu, bu tür konularda hiç sürpriz yaşanmayacağını düşünerek e, radyo kafa olarak i, i, i, ifade de edilebilecek Radiohead grubundan Felicjan Rica edelim. Tamam. No surprises. Evet herkese merhabalar Açık Radyo Yol Geçen. Ee, Radyo hep dinledik. Okey Computer albümünden. Evet öyle hatırlıyorum. Evet no surprises değil mi? Parçanalı. Ortalık birbirine girmişti. Hiç şaşırmadım vallahi. <gülüyor> Çok garip bir albümdür. Evet evet evet yani e, garip tuhaf gelmesi bazen e, hoşumuza gidiyor. Yani şey Yadırgamak lazım. lazım biliyor musun? Hatırlarsın belki şeyin Nirvana'nın MTV Unplugged albümü çıktığında Hı -hı. Böyle bir, evet. bir şeyler tabii, tabii. alt üstü olmuş Aslında bizi yadırgattığı zaman bir nesne ya da bir müzik O zaman aslında biz bir arzu nesnesi haline geliyor Yoksa sıradan nesnelere böyle bir arzu duymuyoruz yani Ya da dinleme arzusu ya da seyretme arzusu Yadırgatıcı bir şey olmuyor Yani bizi yerimizden etmesi gerekiyor Tam da e, müzikte de bunu beceriyorlar Ve sanatçılar hakikaten e, görsel sanatlarda da yapıyorlar ve e, arzu nesnesi deyince Atilo, At, e, Italo Calvinon'un Zor Sevdalar diye bir kitabını daha önce de e, çıkmış ama bu baskısı yapı kredi yayınlarından yalnız e, sürçülü izah ettin az önce Atilla ile herhalde andık <gülüyor> <gülüyor> Atilla Atilla ile Italo arasında e, şey harfleri yer değiştirince e, aynı sözcüğü elde edebiliyoruz. Italo Calvinon'un Zor Sevdalar. Bu kitabında e, arzunun nesnesine yapılan 13 yolculuk anlatılıyor. Yalnızlık, iletişim sorunları ve sessizlik eşliğinde aşk kapak çok güzel. Evet, kap kapak güzel. Eşliğinde aşkın hep bir kavuşamama hali olduğunu yalın ve etkileyici bir dille fısıldıyor. Ee, fotoğraftan konuştuk. Fotoğraf sergisinden bahsettik ve bu kitabın içinde de bir fotoğrafçının serüveni diye bir öyküsü var tam da fotoğrafçı ve o kavuşamama halini bu sefer de imgeler üzerinden anlatıyor bize Kalvino hemen bu öyküden sizi fotoğrafla ilgili ne fotoğrafla ilgili bir, bir iki üç cümlesi var onu okumak isterim şöyle diyor Kalvino yaşanandan derlenen doğal ne fotoğraflar kendiliğindenliği öldürüyor Şimdiki zamanı uzaklaştırıyor. Fotoğrafı çekilen gerçeklik hemen nostaljik bir nitelik alıyor. Zamanın kanadında uçup gitmiş bir sevinç bir gün öncesinin fotoğrafı bile olsa bir anma niteliği kazanıyor. Yani bir tür hakikaten bir yitip gitmişliğin o imgeleri ee, bizde... Ee, ...bize aslında e, bir, şeye, e, bir tür hastalık yaratıyor... ...yani nostalji yaratıyor... ...nostalji biliyorsun bir hastalık olarak teşhis konmuş 1700'lerde... ...ilk kez İsviçli, İsviçreli paralı askerlerde gözüküyor... ...hatta intihara varıyor... ...yurt, yurt e, slas e, acısı... nostosalgos. Dolayısıyla ...dolayısıyla e, <gülüyor> bu tür e, yitik yitirdiğimiz ülke olabilir... Yitirdiğimiz ne olabilir? İşte bu anlar üzerinden fotoğrafları hatırlattığı anlar olabilir. Hep bir nostalji duyuyoruz. E, bu kokuyla da olabiliyor bazen. Ben mesela kokuyla birlikte e, bir acı e, duymuşuyorum. Yitirdiğim çocukluğumu <gülüyor> hatırlatıyor bana bir koku. Zaten en, biliyorsun e, inatçı koleksiyonerler en travmatik çocukluk yaşayanlar oluyor çocuklar. E, <gülüyor> o kadar nadir şeylerin peşine düşüyorlar ki hayatlarını onun üstüne kuruyorlar. Hatta Yine Freud bir analiz oldu bu ama. Evet hatırlarsın. Biliyorsun Yurttaş, açık radyodayız. Yurttaş Keyne'de de zaten değil mi? Bu gözümüze gözümüze sokuluyordu. Evet neydi? Bat. Neydi e, çocukluğundaki o nesne? Kızak. O ismini Tomurcuk ya da evet. neydi Türkçesiyle. Şeylere verdiğimiz isimler de çok ilginç mesela. Hayvanlara nesnelere onları ...mülkleştirme eğilimlerimiz de... ...çok ilginç <gülüyor> bana sorarsan. Bir oyuncağa bir isim vermek. Bir ayıya, bir köpeğe değil mi? Tabii tabii. Bunların çok bence değerli anlamları var... ...ve üstüne çok gidilmesi. En çok fayda. sevdiğim e, sanatçıların... ...kendi yapıtlarına isim vermemeleri aslında. Çok, i̇sim, isimsiz diye bırakıyorlar. Tabii, çok da, güzel bir tavır geliyor bana. Ama o şey oluyor, bir süre sonra mezarlığa dönüşüyor. <gülüyor> İsimsizler mezarlığı. Evet. O bir <gülüyor> Kimsesizler diyor. mezarlığı evet. gibi. Diyor. Yani öyle mi? <gülüyor> yani ben... E, ...kendi hayal gücüyle... E, ...dalga geçebilen sanatçıyı... ...her zaman takdir etmişimdir... ...şöyle ki yaptığı resmin de... ...üzerine çıkarak o resme de bir isim... ...vermek bence bir tür... Hı hı. E, ...alçak gönüllülüğün neticesi... E, ...diyelim ki... ...çok iyi bir m, işçilik var resimde... ...diyelim ki çok yüksek... ...bir anlatı var... ...dünyayı karşısına almış bir resim... Hı hı. ...ama mesela resmin adı... ...ne bileyim... ...köşedeki papatya... Hani adam onun da üstüne çıkıp ben başka <gülüyor> bir detayı o resme verebiliyor. <gülüyor> evet ikili bir şey var zaten. Bir hakikaten hani görsel düşünme diye bildiğimiz bir görsel düşünme var zaten görsel düşünmeye bir de bir de, bir de at vermemek gerekiyor. Ama orada ikili bir at, ikili bir düşünme katlamalı bir düşünme bir hakikaten görsel olarak duruyor. Zaten o bir kavram görsel bir kavram ama de o kavramı dil üzerinden bir başka kavram e, biçiyorsun. Hı hı. Hatta e, çok akıllılar tam da e, şeyin e, Rönem Margaret'in dediği gibi bu bir pipo değildir e, dedikleri zaman hani görselle aslında üretilen kavram örtüşmeyebiliyor. Hı. Arada müthiş bir yarık oluyor ama o yarıkta tam da düşüncenin e, gezindiği, ortaya çıktığı bir yarık ortaya çıkıyor. Geçenlerde işte bu yönde bir e, alışveriş torbası satın aldım. Üzerinde Puna da göndermede bulunan bir e, mizahi yaklaşımla bir hamsi illüstrasyonu hı hı. ve altında da bu bir balık değildir yazıyor. <gülüyor> yani Karadenizlilerin her şeyin üstünde olan direkt, <gülüyor> bakış açısı. Rönes Mart'ta Mar -Mar e Mar e de... gö selam gönderiyor yani. Gayet... Evet. Arada tabii canım çok mesafe yok. Yani yakınız aslında. Eee evet. birbirimize biz de biz de burada benzer şeyleri yapıyoruz. Yani eee Gündelik hayatta baktığımızda yani işlevle atlandırma arasında yarıklar olduğunu görüyorum ben de Hatta Hamsi de Magritte'le iyi gider değil mi yağda kızartacaksın <gülüyor> <gülüyor> Bu arada balıklı balıklı tabloları da var hatırlıyorum galiba Yani o sürreyal tablolarında hakikaten balığı da kullanmış Dolayısıyla bir tür akrabalık ilişkisi var Karadeniz'le Magritte Çünkü denizler herkesi akraba yapar çünkü akışkan ortam dolayısıyla su durduğu yerde durmuyor. Karadeniz'in e, belki de işte Karadeniz'in sularını okyanusa, okyanusun sularını Karadeniz'e, Akdeniz'e taşımış olabilir. Sanatçı da bir tür, şimdi o geldi hemen konuşurken. Sanatçı da aslında hakikaten bu tür bir suya da benzetiyorum. Hani e, geziniyor sadece imgeler değil e, düşünce de iyi de gezdiren e, akışkan bir ortam. Göçebelik göçebelik. evet evet, ...kimliği de... E, hı hı. ...tartışmamıza vesile oluyor... E, ...bir ulus... ...ne kadar çok kültürlü ise... ...bununla o kadar övünüyor... ...fakat o çok kültürlülüğün de altında... ...bazen çok trajik... E, ...ve zoraki... E, ...büyük aile... ...hayalleri yatabiliyor... Hı hı. E, hı hı. ...dışarıya yansıttıkları... E, ...çok renklilikle... ...kendi hı hı. kapılarının... ...ardındaki... Ee, tek seslilik birbirini bazen hiç tutmayabiliyor e tam da bunu da demek istemiştim ben de hakikaten bir tarafta bir nesnel bir gerçeklik var bir obje var ama sen bu objeyi hani pazarlarken ona olmadık kavramlar yüklüyorsun yani tam da bu bir, e, bu bir pipo değildir ya da bu bir balık hamsi değildir e, nin, e, bunun bunun karşılığı yani <gülüyor> aslında görünen ya da yaşanan gerçeklik bambaşka Hakikaten ama e, ülkeyi bir, bir e, marka haline getirmek bir mal olarak ülkeyi pazarlamak için onu bir başka bir kavramla e, e, satışa sunuyorsun ki bu bu çok sık yapılıyor hani şehirleri şeyleri markalaştırmak diye de böyle bir <gülüyor> yönelim vardı anlayış var. düşünsene bir şehiri bir paket haline getirecekler ve ona bir, bir isim biçecekler bir marka ve bunu pazarlayacaklar. Ya şeye benziyor bazısında eskiden köyler satılırdı iç, içindeki insanlarla birlikte tepki gösterilirdi. Fakat şimdi bu şehirlerin markalaşması ve içindeki tüm ilişkilerin mikro ilişkilerin bu paketle üstelik de görünmeyen o acıların çekilen çilelerin de bu paketin içine sığdırılıp hani tekrar pazarlanması bunun üzerinden bir mal olarak pazarlanması aslında çok can sıkıcı bir şey. Zaten turizmin e, şifa mı zehir mi olduğu. Nesillerdir tartışıla gelen bir şey. Ee, hala Venediyen, e, bu turizm mikrobundan nasibini alıp almadığı tartışılıyor. Venedik'e gittiğinizde evlerde e, işte şey istemiyoruz bu büyük yüzer apartmanlar var ya. Onlara ne diyorlardı? Şey, Cruise line Cruise mı? evet yani şey, yolcu gemileri evet, diyor, devasa <gülüyor> Onlardan istemiyoruz diye böyle pankartlar, hı hı. anonslar, sakinliğimizi geri verin işte. Hı hı. E, dolayısıyla dediğin çok doğru. E, birer bu tür şehirler kendi kendilerini birer maketi haline geliyorlar ve uygarlık serası gibi e, hiç organik olmayan e, sözde kültürel ürünler satıyorlar. E, bu yönüyle mesela dün akşam bir şeye rastladım. Elbette marka vermek, hukuki Verme e, yaptı, yaptırıma girer. Bir e, şöyle söyleyeyim. Zaten belki söyleyince anlaşılacak ilk ihtimal olan kurum e, bir cam firması. E, Göbekli Tepe üstüne e, sembolik veya hediyelik nesneler üretmeye başlamış bile. Ben bunun çok e, üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Siz eğer bir tarihi kalıntıyı üzerindeki çatlağıyla reprodüksiyonunu yapıyorsanız onun vereceği mesaj başkadır. Hayır çatlağını değil üzerindeki rölyefi e, önemsiyorsanız yani tasarım yöneticinize kurumda bunun doğrultusunda bir direktif veriyorsanız onun vereceği mesaj bambaşkadır. Tıpkı başına şeyin gelen e, yıllardır yüzyıllardır gelen e, Mona Lisa'nın başına gelenler gibi neresinden baktığına göre değişir değil mi? Kesinlikle. Ya yani Mona ya yani Mona Lisa güzel bir örnek çünkü. Mona Lisa ne zaman ortadan Evet, Joconde ya da Evet, mi? evet. Ne ortadan evet. kalkıyor işte. Mona Lisa bir dönem çalınıyor hakikaten uzun sürede e, bulunamıyor. Ve o bulunamadığı, kayıp olduğu zaman zaten birdenbire imgesi her yerde ticari olarak patlıyor. Bardaklarda, işte her türlü hediyelik, turistik eşyalarda. Tam yitirdiğimiz zaman e, Mona Lisa üne kavuşuyor ki bugün senin verdiğinde örnek e, güzel bir örnek aslında imge ortaya çıktığı an Aslı ortadan kalkıyor. Yani bir, bir tür yok oluş bir tür görünmezlik haline geliyor. Evet Aslı orada duruyor ve Aslı gerçekten ince ve bakışa ince düşünmeye gerektiren bir şey fakat imge haline geldiği andan itibaren imge hayat kazanıyor ama... Gerçeği giderek geri çekiliyor. Bugün de hani geçen hafta da konuşmuştuk kamusal mekan meselesi üzerine. Şimdi mesela herkes kamusal mekan üzerine konuşuyor. Kamusal mekanı yapmaktan bahsediliyor. Fakat tam da bugün hakikaten olmayan bir şey üzerinden konuşuyoruz. Var olduğunda hiçbir zaman bunu konuşmadık. Daha doğrusu hiçbir zaman tam ideal olarak da var olmadı ama bugün tam anlamıyla bu mekanlarımızı yitirdik, büzüldük. Hakikaten iki boyutlu nesnelere haline geldik artık cismimiz kadar da yer kaplayamıyoruz cismimizden bile daha öteye küçüldük ama eskiden bu mekanların içinde kamusal mekanların içinde hakikaten hareket ederdik olmadı kendi kamusal mekanımızı yine bedenimizle yaratırdık. ...içte o zaman kamusal mekandan konuşmuyorduk... ...çünkü yaratıyorduk aslında... ...yaşıyorduk... ...yitirdiğimiz zaman bir şeyi... ...gerçekten söz konusu olan artık onun... ...bir tür imge haline gelmesi... ...ve ve bir tür pazarlama nesnesi haline gelmesi... ...bugün de kamusal mekanlı bir pazarlama nesnesi haline gelmiş... ...tıpkı yine... ...hukuki yaptırım olmasın diye... ...telaffuz etmeyelim çünkü ağır eleştiri hı hı. bu... ...aslında... ...tıpkı kimliklerin... ...tıpkı kariyerlerin... ...ve tıpkı e, fotoğrafların... Birer banka gibi pazarlandığı malum siteler, evet, e, kurumlar evet, evet. gibi değil mi? Evet, evet, Hepimiz birbirimizin birer banka hesabına dönüştük. Kesinlikle. kanka hesabına dönüştük. Burada şöyle bir şey de var Evrim. Ee, önce içi içinde hareket ediyorsun. Aslında içeriden... E... Uyuşturucu gibi. Önce sana deneme süresi veriyor hı -hı, zaten. Hı -hı. O kadar zeki ki uygulama. Hı -hı. E, bir yıl bedava diyor. Sen ona o kadar alışıyorsun hı -hı, ki... Hı -hı. Yani olacak diyorsun şu kadar vermekte başlı <gülüyor> Küçük küçük önce dozlar gerçekten veriyor Gerçekten bir uyuşturucu sosyal, sonra daha fazla almaya evet, başlıyorsun Enformatik bir uyuşturucu ve Uyuşturucu ve gerçekten e, e, görsel e, şey bak bakımından dikerek e, bloke oluyorsun Ve oraya dahil olmazsan toplumdan dışlanıyorsun <gülüyor> Yani <gülüyor> dijital veya sosyal bir ağda mevcut olmadığın için real ağdan dışlanıyorsun tabii, tabii. İnanılmaz bir şey bu Gayet orwellian bir şey yani Kesinlikle ...yani burada da şu var... Ee, ...evet bir, bir tür Orwellian ...ya da bir tür böyle gizli... E, ...tarikat gibi, Ray tapınak gibi... değil mi? geliyor. <gülüyor> evet evet. Yani böyle bir e, çıkışı olmayan... ...ve e, ne yazık ki ancak... ...içeride var olabildiğin... ...ama dışarısı olmayan hakikaten topluluklara dönüşüyoruz da. ...bu arada sen evet. Venedik... E, ...için söylediğin bu e, yolcu gemilerine karşı tepki e, batıda ben de dolaşırken sokaklarda turist are terörist diye e, duvar yazılarına denk gelmiştim. Evet turistleri te terörist olmakla suçluyorlardı. Gerçekten e, makul bir şey çünkü onların bakışına göre yeniden biçimlendirmeye ya da kenti bir marka halinde bir meta haline getirmeye çalıştığınızda bundan en çok çekenler gerçekten o kentin gerçek sakinleri oluyor. Çünkü her şey yaşadıkları fiziksel mekanlarla ilişkiler bu turistlerin bakışın tarafından ya da onlara göre biçimlendiriliyor bir tür kentin kendisi bir tür bir tür ne diyelim film seti gibi oluyor aslında ne, ne dekorlardan oluşan aslında değil mi geleneğin yeniden icat edildi çünkü turistlere öyle bir pazarlıyorsun ki e, ülkeyi diyelim ki bu geleneği icat etmek zorundasın bu dekorlar sana, yapıyorsun bu konuda sana Türkiye'yi belki de çok ilginç bir şekilde yansıtacak bir örnek vereyim eee gittiğimiz esnada e, bu İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin e, merkezi diyebileceğimiz kampüsü neredeydi semt olarak? Santralde mi? Santralde. Ko Kuştepe mi? Kuştepe'ye doğru giderken Minya Türk'ü geçiyorsun ya. Minya Türk'e giderken ben bir e, emlak ofisi görmüştüm. Hı -hı. Çeşitli daire ilanları var. E, kiralık ve satılık. Bir tanesinde şey yazıyordu gayri ihtiyari mi yazdı artık e, bilerek överek mi minyatürk manzaralı yani demek ki pencereyi açtığında bütün Türkiye'yi görebiliyorsun ne, ne, ne büyük bir lüks evet. düşünsene yani hakikaten bir tür panorama <gülüyor> yani büyük bir panorama <gülüyor> büyük şans Çok ben de orada oturmak istiyorum <gülüyor> <Çok ilginç. gülüyor> peki bitireceğiz programı sonuna geldik Fergal bize işaret verdi peki. bitirelim ister hadi sen bitir abi her, her hafta ben bitiriyorum Peki ne diyelim? Bu hafta da bu kadar gevezelik gevezelik ettik. Destekçimize ve Ferih'e teşekkür ediyoruz. Bize katlandığınız için teşekkürler. Hoşça kalın. <gülüyor> yol geçen, hayati ve kitabi patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar. Hazırlayıp sunanlar Evrim Altu ve Rahmi Ödül.